Günaydın, bugün yine pek çok farklı konuda kampanyalarla karşınızdayız. İlk haberimiz Samsun'dan. Muhatabı Samsun valiliği olan kampanyanın talebi, Samsun'da sürekli yaşanan ve ölümle sonuçlanan trafik kazalarının engellenmesi için gereken yaptırımların ve önlemlerin alınması. Kampanyayı başlatan Erman Gündüz diyor ki, Samsun'da 23 Aralık Salı günü 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi Muhsin Nur'dan Onur, Yol yapımı çalışmaları sebebiyle trafik lambasının çalışmaması, yolun ve görüş açısının yetersiz kalması yüzünden hayatını kaybetmiştir. Hıza gelen bir otobüsün 20 metre sürükleyerek aramızdan aldığı bu can hepimizindir. Daha önce de benzer kazalarda kaybettiğimiz insanlar, kardeşlerimiz, aile bireylerimiz ve arkadaşlarımız oldu. Sadece Samsun'un değil tüm ülkemizin sorunu olan hem yol yapımı çalışmalarındaki hem de sürücülükteki özensizliklere bir son verilmesi gerekmektedir. Bunun için önce devletin ve belediyelerin sonra da eğitim erkeği olan Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma yapması gerektiği aşikardır. Bu konuda hassasiyet göstermezsek gitgide yaklaşan tehdidin hepimize daha da yakından yansıması kaçınılmazdır. Beraber bir değişim yaratmak için politikanın üstünde ve sadece insanlık için dünyamız için bir çalışma başlatalım diyor Erman. Sırada Change.org'da bugüne kadar birçok kampanyanın konusu olan Kuzey Ormanları hakkında bir haber var. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya yönelik başlatılan kampanyanın talebi Kuzey Ormanları'nın içine taş ocağı yapılmaması. Kampanyayı başlatan Adnan Pelvanlar diyor ki İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 28 Kasım 2013 tarihli duyurusunda görüldüğü gibi Çatalca ilçe akalan köyünde 520 metre mesafede Bacinoğlu İnşaat Sanayi Ticaret Limite Şirketi tarafından yapılması planlanan 400 bin ton yıl kapasiteli kireç taşı ocağı ve kırma eleme tesisi ile ilgili proje İstanbul Valiliği Çevre İşleyicilik İl Müdürlüğü'nce uygun görülmüş ve çevresel etki değerlendirme sürecine başlatılmış bulunmaktadır. Akalan köyümüz kuzey ormanları içinde yer alan karaca, tilki, kurt, çakal, yaban domuzu, tavşan gibi birçok yabani hayvanın ve çok değişik türdeki kuşların yaşadığı, Tarım ve hayvancılığın yapıldığı, içilir kaynak sularına sahip doğa harikası bir bölgemizdir. Projesinde anfo ve dinamit gibi patlayıcıların kullanılacağı belirtilen kreş taşı ocağı ve kırma eleme tesisi ile başta Akalan köyü olmak üzere ortalama 3 kilometre mesafedeki Kalfa köyü, Başak köyü, daha yenice İsaniye, Subaşı köylerinde de doğa tahribatına, yaşam damarlarının kesilmesine neden olunca. Aşikardır. Söz konusu Taş Ocağı projesinin durdurulması için imza kampanyasını desteklemenizi bekliyoruz diyorlar. Bu konuda destek bekliyorlar. Konusu sokak hayvanları olan bir haberle devam edelim. Muhatapları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri Ece Bilgin başlatmış. Talebi ise sokak hayvanlarının özellikle kış aylarında beslenmesi ve korunması Diyor ki Eskişehir'de çok zor koşullarda sokaklarda yaşam mücadelesi veren kedi ve köpekler için belediyelerimizin 5199 sayılı yasa gereğince yerine getirerek İzmir, Konak, İstanbul, Ateşehir belediyelerinde olduğu gibi beslenmeleri için bir araç tahsis edilmesini, belli noktalarda besleme yapılmasını ve kışın, soğuk havadan, yazın güneşten korunmaları için uygun görülen yerlerde kulübe kapalı korunaklı alanlar oluşturulmasını talep ediyoruz diyor. Karnatok hayvanların sakinleşecekleri ve bu konuda ki şikayetlerinin de azalacağını, ilgilerinin de bu bağlamda talepleri dikkate alacağını tüm iyi niyetimizle inanmaktayız. Eski şehirdeki canlarımız için siz de bir imza atın lütfen diyor Ece. Sıradaki haberimiz İzmir'den. Muhataplarını kişiler, gruplar, yetkililer olarak belirleyen Özdemir Nutku talebini İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şehir tiyatrosu olmalı sözleriyle ifade ediyor ve demiş ki 4 milyona yaklaşan bir metropolde eğer belediyenin eğitimli sanatçılardan kurulu profesyonel bir tiyatrosu yoksa bu bir utanç vesilesidir. Daha küçük şehirlerin bile belediyeye bağlı şehir tiyatroları varken İzmir'de niçin yok? İzmir Büyükşehir Belediyesi tek bir topluluğu bir oyun için servet ayırması daha pahalıya mal olmaktadır. O ödenekle şehir tiyatroları en az 5 oyun çıkarabilir diyor Özdemir Nutku. Muhatapları yine... Ankara Büyükşehir ve Etimesgut Belediyesi olan bir kampanyaya devam edelim. Başlatan Mehmet Saygıoğlu. Talebi ise Eryaman metrosu 3 nolu durak çevresinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yeşillendirme çalışmasının burada kalmaması. Ankara Büyükşehir ya da Etimesgut Belediyesi'nce her yerin yeşillendirilmesi. Mehmet demiş ki Eryaman sadece Göksu ve çevresinden ibaret bir semt değil kuşkusuz. Eryaman Göksu bölümü cennet. İstanbul Otoban'ın diğer tarafı ise cehennem misali olmamalıdır. Otoban'ın Ayaş istikametinde kalan bu bölgesinde ne Büyükşehir Belediyesi ne de Etimesikut Belediyesi sahip çıkmaktadır. Buralara hiçbir sosyal tesisin ya da yeşillendirme çalışmasının yapılmadığını, 10 yıldır bir çivinin ve bile çakılmadığı aşikar. Bu nedenle başkentin eski Eryaman Mahallesi bölgesi ile 4-5 Altınoğlu yerleşkelerinin sadece beton yığınlarından ibaret olan görüntüsünden kurtarılması ve buralara diğer semtlerde yapıldığı gibi sosyal alanların inşa edilmesi, orada yaşayan insanlara layık yaşanır bir hale getirilmesi, bu semt halkının yıllardır ödediği vergilerin karşılığının verilmesiyle hak ettiği bir yaşam merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir deniyor. Ve sırada yeni açılan ve henüz çok da gelişmemiş kampanyalar var. İlk kampanyanın talebi, Gizli kamera reklamlarının her türlü mecradan ivedilikle kaldırılması. Muhatapları 007.com Facebook Kadın ve Aile Sosyal Politikalar Bakanı olan kampanya Tuba Atalay tarafından başlatılmış. Tuba diyor ki ayrımcılığın altını kaleme görünümlü kameralarla çizen, kadın ve erkekten ziyade insanları gözetleyen, gözetlenen olarak ayıran, güven duygusunu ve dürüstlüğü hiçe sayan gizli kamera reklamları. Karınız kızınız ne yapıyor gibi erkeksi söylemleri bir yana toplumsal şeffaflığa yöneltilmiş açık bir tehdittir diyor. Daha fazla yaygınlaşıp yaygın kullanıldığı için de normalleşmesinin önünün alınması gerekir diyor kampanyasında. Sıradaki kampanya Serpil Tercan tarafından Halk TV'ye yönelik başlatılmış. Serpil talebinde diyor ki Ali İhsan Varol'un kelime oyunu adlı yarışması programını Halk TV'de görmek istiyoruz. Kelime Oyunu adlı yarışma programı hem Türkçemize katkıları hem de Ali İhsan Varol'un kişiliği açısından Halk TV'de daha anlamlı bir yer bulacaktır," diyor Serpil Tezcan. Günün son haberine geldi sıra. Kampanya Tuğçe Bolul tarafından İDOBÜS'ün Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferlerinin iptal edilmemesi talebiyle başlatılmış. Muhatabı İDO Genel Müdürlüğü olan kampanyasında Tuğçe diyor ki, İDOBÜS İstanbul-Bursa, Bursa-İstanbul seferleri 2 Ocak'tan itibaren seferlerini sonlandıracağını bildirdi. Bu durumdan rahatsız olan, mağdur olan İdobüs yolcularının bu kampanya destek vermelerini ve bu sayede seslerinin duyurulmasını diliyoruz, diyor kendisi. Evet, Change.org'da değişim devam ediyor. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle. Esen kalın.